Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala seyyidina ve senedina ve ve sallallahu aleyhi ve ve ve ve ve soru şudur. Cenab-ı bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi onun emirlerine uyup uymayacağımızı biliyor. Bizi bu dünyadan bir imtihana tabi tutuyor. İmtihan için yaratıyor. Bu mevzu aydınlatır mısınız? O kendisi söylemiş zaten mübarek. Biliyor mu bu? Biz bir imtihan için bu dünyaya geldik. Allah'ın bilmesi başkadır. Bizim imtihan için geldiğimiz bu dünyada yapmakla mükellef olduğumuz şeyleri yapmamız tamamen başkadır. Allah bilir Celle bu. biz zaten O'nun bildiğini her an ilan ediyoruz. Ama imtihanın sırrı, hedefi başkadır. İbadetle imtihan eder, musibetlerle imtihan eder, dünyanın perdesiyle imtihan eder hakaiki görmeyen, hakaikun hakaiki aşina olmayan anlayışımızla bizi imtihan eder. Bütün bu imtihanlarda iktisap edeceğimiz şey, onu görmeye <gülüyor> ve onun cemalinin cilvesi olan cennetten istifade etmeye, hasretmeye ehil hali kazanmaktır. Belki yorgun kafalarınız meseleyi zor kavrayacaktır. İnsanlar bu imtihanlarla, ister menfisi ister müsvetiyle cennete ehil hale gelmeye, <gülüyor> cemalullahi görmeye, ehil hale gelmeye çalışırlar. İmtihanlar tafileştirir, berraklaştırır, dupduru hale getirir. Dupduru bir hayat olan cennet hayatına ehil hale gelir insan. Demir dövülür, ateşte kızdırılır, bir şekil verilir ona. Bir yerde kullanılsın diye. İnsan balçıktan alınır, çamurdan alınır. Yeryüzünde çeşitli protein çorbalarından alınır. Sonra bir yönüyle lahutü hüyyet olan bu insan, beri tarafıyla şeytana ait yönü burada eritilir, yıpratılır, yok edilir. Cennete ehil hale gelir, Cemalullah'ı görmeye ehil hale gelir. İnsanın hedef budur. Ubudiyete müteallik mevaizi arz ederken bunu tekrar ber tekrar arz etmeme binaen bugün daha fazla üzerinde durmayacağım. Kaza ve kader değişir mi? Bu hususu da kısaca arz etmiştim. Kaza ve kader bazen yer değiştirirler. Kaza Allah'ın takdiri kader bunun infazı. Aksi. Kader Allah'ın takdiri, levh-i mahfuzda ilmin taalluku kaza ise bunun infazı ata ise bu kazayı bozar Allah bazen hükmünü infat etmez. Mesela Cenab-ı Hak bir kavme helak murat buyurmuştur. Fakat helak murat buyurmasını bu kavmin miskinliğine, ataletine, uyuşukluğuna, Cenab-ı Hakk'a ubudiyeti ve kulluğu terk etmesine bağlamıştır. Bu kavimde bu istikamete gitmektedir. Birdenbire bu kavimde memurun tavkında bir hal zuhur eder. Mesela Yunus kavmi, Hazreti Yunus'un kavminde olduğu gibi. Hazreti Yunus, Ninova'ya peygamber olarak gelmiştir. Ahali isyan etti. Hazreti Yunus başlarına gelecek belanın reşahatı belirince onların içinden ayrıldı, başka tarafa gitti. Cemaat, Hazreti Yunus'un vaat ettiği belanın geldiğini görünce bir araya geldi, Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim başladılar. Ve Cenab-ı Hak o belayı onların başından def etdi. Hiçbir peygamberin kavminin başına gelen bela def edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in nafzıyla sadece Hazreti Yunus'un kavminin başına gelen bela def edilmiştir. Şimdi cemaatin böyle Allah'a teveccühü, Cenab-ı Hakk'ın atasının harekete geçmesine vesile oldu. Ata kazanın infazını önledi. Kaza kadere tehtir etti. Haklarında bir hüküm vardı, infaz edilmedi, kaldı. Bazen de Müslümanların, insanların lehinde güzel bir şey zuhur edici, takdir edilmiş olur. İşte böyle bir değişme olabilir. Ama bu değişmeler ilmi ilahi de değildir. Belki cemiyetlerin, tertlerin, ailelerin şahsi, levh-i mah ve isbatlarında cereyan etmektedir. Levh-i mahfuzu hakikatta, yani ilmi ilahinin tecelli olan yerde, mahfilde, en ufak bir değişme, tebeddül ve tegayyür vaki ve varid değildir. Allah'ın bir şeyi ezelde bilmesi, onu takdir etmesi, yani kader ve kaza, Kulun gelecekte irade ve ihtiyarını dilediği gibi kullanarak işlerini yapmasına engel değildir sözünü ve irade-i çizgiyi açıklarmışsınız. Allah'ın Celle Celaluhu insanın gelecekte nasıl olacağını bilmesi, zaman ve mekanda münezzeh olması sebebiyle midir? Bu soru ve benzeri sorular çok soruldu şimdiye kadar. Kaza ve kaderle alakalı sorunun bir yönü şu, Cenab-ı Hakk'ın ezelde olacak şeyleri bilmesi, o şeylerin daha sonra olmasını mecbur kılar mı, zaruri kılar mı? İkincisi de kendisi soruya cevap veriyor gibi yapıyor, Cenab-ı Hakk'ın zaman ve mekandan münezzeh olması, olmadan her şeyi bilmesini mi gerektirir gibi bir şey diyor. Biz beşeri levazımattan sıyrılamadığımız için çok defa Cenab-ı Hakk'a ait zat-i üluhiyetin lazıması diyeyim. Bunu bilemiyoruz, idrak edemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ı bir temamiha kavrayamayız da idrak edemeyiz de fakat gökte ve yerde yarattığı şeyler arasında âli misaller vardır. zat bari hakkında bir kısım fikirler edinebiliriz. Mesela kader mevzuunda Cenab-ı Hakk'ın ilminin bütün eşyayı hatı etmesi hususunu kavrayabilmek için biz biraz da Einstein'ın bu tevhid nazariyesini ifadede kullandığı misale benzer bir misalle anlatırız meseleyi. Bir parlak şeffaf şeyi bir kısım muhtelif cisimler üzerine Onlara ne kadar yakından tutarsak, o cisimlerde bir evvel, ahir, önce, sonra meselesi bahis mevzu olur. Fakat bu parlak şeyi yukarıya kaldırdıkça, onun içinde, onun içine akt o cisimlerin evvel ve ahir kaybolduğunu, tekadüm ve teekhur meselesinin olmadığını, illet mağlula karıştığını, sebebi müsebbebe karıştığını müşahede ederiz. Ama bu zati Bari'nin ilmini ifade eder mi haddi İlmini ifade etmez. Ama ilmi mevzuunda bize bir fikir verir. Velillahil meselül âlâ diyor Kur'an-ı Kerim. Göklerde ve yerde Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını bize bildirecek mesele âlâ vardır. Sualın başında bir zıddiyet mevzu var. Olmuş ve olacak işleri Cenab-ı Hakk'ın ezelden bilmesine ilmi ilahinin mahlukat hesabına taalluk eden kısmına kader diyoruz biz. Kader öyle şamil bir daire ki kader dairesinin dışında kainat hiçbir şey tasavvur edilemez. Hiçbir şey tasavvur edilemez. Bir ağacın çekirdeğinin ukde-i hayatiyesinin tenebbü uyanması içinden bir filizin çıkmasından bir insanın doğmasına ve koskocaman bir nebulozun doğmasına kadar hiçbir şey kader dairesinin dışında değildir. Bunu mükerreren arz etmiştim. En küçük işlerde dahi ciddi bir plana, bir projeye başvurulduğu halde birbiriyle müsaademez olmayan koskoca kainatın imarında, yapılmasında ve çok sanatlı yapılmasında bir proje, bir planın bulunmaması asla tasavvur edilemez. Her halde bu kainatı yapan zat yani Azam Kainatı yapmadan evvel muhit ilmiyle bir proje, bir plan, tespit buyurmuş. ondan sonra her şeyi yapmıştır ki hiçbir kimse kainatın böyle bir plan ve projenin dışında yapıldığını iddia edemez. Burada asıl mesele insanın iradesiyle kaderin tevfiki mevzudur. İnsanların kafasını karıştıran husus da budur. Alnıma Allah Celle Celaluhu bir yazı yazmış ise... Ben o yazının beni mecbur kılıcı istikametinden dönemem. Bir bakıma kaderin yazdığı yazı istikamet gösterdiği taraf mecbur istikamettir. İnsan oraya gidecek. Doğru bunda kimsenin hilafı olmasın. Kimse aksini düşünmesin bu meselenin. Allah Celle Celaluhu bir şeyi yazmış da sen mecburen gideceksin oraya. Mecburdur. Ama bu işin içinde senin iraden vardır. Bu çıkmaz yolun düğmesine sen iradenle dokunmuşsun ve o yola girivermişsin bir kere. Sen kendini hakkında takdir yapılırken hariç tutamazdın. Hakkında takdir yapılırken sen o takdir dairesi içinde bulunuyorsun. Bütün fonksiyonlarınla, bütün üfulelerinle, bütün iradenle, bütün kabiliyetinle sen nazara alınmışsın. Çıkmaz yola işaret ediyor, düğmesine basıyorsun, hop giriyorsun çıkmaz yolun içine, yazıyor Allah düğmeye batacak, çıkmaz yola sokacağım, mecbur gidecek oraya. Ama bu mecburiyet içinde tatlı tatlı senin o eğri yola girme isteğin vardır. Bu isteğin çapı nedir? Sorunun içinde o da var. Bu isteğin çapı ne olursa olsun, Cenab-ı azim ve cesim icraatına, senin bu küçük isteğini şartı adi olarak kabul buyurmuş ise şayet sen meşhur olursun. Birkaç defa bunu çeşitli misallerle az ettim. Mesela çok defa ehlullah, mesela sünnun mecnun, vaat ederken elini böyle yaparmış kandiller hareket edermiş. Fakat tenatübilliyet prensibine göre ters bir şeydir bu. Ters bir şey. Benim buradan elimi böyle hareket ettirmem, kandili hareket ettirmez. Sırlı fiziğin kanunlarından bir şeyle istifade edip de böyle yaparsan belki hareket eder. Ama birisi benim üzerimde de hakim, bu avizeler üzerinde de hakim birisi benim parmak hareketim üzerinde de hakim avizelerin hareketi üzerinde de hakim birisi kalksa bana dese ki sen parmağını böyle yaptığın zaman ben o avizeleri katar karıştırırım haddi benim parmağımın bizzat hareketi bu avizeleri katıp karıştırmaz fakat o avizelerin katılıp karıştırılması böyle adi bir işarete bağlanmış ise ben de böyle yaptığım bir neşangul şungur hep aşağıya dökülse beni mesul eder o zaman der ki ben bunu buna bağlamıştım Haddi zatında bağlı görünmese bile bağlamıştım işte insan iradesi böyle küçük bir şeydir fakat bu küçük insan dilek ve isteğine arzusuna çok büyük şeyler bağlanmış icabında senin böyle bir parmak hareketinle küreyi al da yerinden oynayabilir buna bağlamışsa oynayabilir insanın Allah'a karşı yaptığı ameller o kadar cüzdendir ki. İnsan yatacak, kalkacak, Allah'ın nimetlerini yiyecek, içecek, Allah'ın verdiği imkanları, enerji, potansiyeli kullanacak, sonra azıcık kulluk yapacak. Geçmiş nimetlerin şükrü, kulluk. Sonra da ebedi cennete gidecek. Var mı bunun arasında tenasüp? Şu ana kadar bize verdiği nimetlerin şükrünü başımızı yerden kaldırmadan eda etmeye kalsak eda edemeyiz. Biz de ebedi cennet arzuluyoruz. Orada yan gelip yatacağız. İşte bizim bu davranışlarımızda Allah'ın olutfu arasında da bir tenasük yoktur. Belki Allah Celle Celaluhu bizim bu küçük gayretimizi, sayımızı, cenneti kazanmaya adi şart yapmıştır. Her şey böyledir Allah'ın Celle Celaluhu. Ona derler, şarkı Anadolu'da behane tanrısı. Allah Celle Celaluhu bahane tanrısı. Kulunu mağfiret etmek, cennete koymak için o çeşitli vesilelere kıymet verir. Siz Allah dersiniz de tamam ben sizi affettim. Son dakikasına kadar temerrüt etmiş, sefer'ün etmiş bir insan son dakikada gönülden la ilahe illallah der ve bu bezme sadakat içinde ruhunu Allah'a teslim eder, güllük gülistanlığa gider. Allah öyle Allah, Bu çok, geniş. Öyle inanmaya Cenab-ı Hak bizi inşallah muvaffak kılsın. İşte cüz-i ihtiyarı da böyle bu kadar adi bir şarttır. Bu cüz'ü itiyariye çok büyük işler tereddütü edebilir ama bunlar Allah'ın kudret ve iradesiyle yaratılmıştır. Burada bir şey ilave edeyim, eşyada tesiri hakiki yoktur. Ateş yakar, yakmayabilir de. Nitekim ruh mevzuunda çok ciddi infisallere masar olmuş. Mesela bir yogi, kendinden geçmiş bir mistik ve bizde bir sofi mesela rüfaih. Görenleriniz de olmuştur, görmeyenleriniz gitsin görsünler. Hala ayinler yaparlar, ateşin içine girer de yanmaz. Ateş emri ilahiyle yakar, ama adeti ilahi odur ki ateş yüzde 99,9 yakar. Adeti ilahi odur. Fakat yaktırmaz da Allah ateşte. Su Allah'ın izniyle insana boğars. Havasızlıktan Allah'ın izniyle insan ölür. Bütün eşyada tasarruf yapan müsebbibül esbab hazreti Allah'tır. Esbapta tesiri hakiki yoktur. Bu adiyat içinde bir insanın kabul edeceği şey gibi değildir hadizatında ama fakat akide olarak böyle inanma mecburiyetindeyiz. Kul kemale erdiği zaman mecburen cebri olur. Bir noktada bakar ki her şeyi yapan Allah Celle Celaluhu. Beni konuşturan da, elimi kaldırtan da, indiren de, yediren de, içiren de, azmettiren de hepsi Hz. Allah'dır. Çok rahatlıkla söyler vicdanı kanaat ederek ama müptedi çoluk çocuk bu seviyeyi irade edememiş de sebebi onlar için net etmek doğru değildir ama şartı adi olarak küçük bir şarttır tenasül illiyet prensibi içinde değildir Allah biliyor öyle oluyor itikat etmek gerekir ikinci bir vecihle istemek yarattığı mahluklar üzerinde tasarruf hakkı yalnız Allah'a ait olduğuna göre tercih hakkı da yalnız ve yalnız ona aittir bu durumda insanlar dünyaya cebren gönderiliyor demektir. Tekliften kaçmak isteyenler için bu cebir noktayı istinad olabilirdi. Mahlukatın ilk başta yaratılmasında cebir vardır. Kimsenin iradesi yoktur bu işte. Allah kelle celaluhu tezahürü rübubiyet ve uluhiyeti için cebren mahlukatı yaratmıştır. Fakat bu tatlı bir cebirdir. Bunda rahmaniyet ve rahimiyet vardır. Çünkü Adem yok olma çok çirkin bir şeydir. Mesela bir insan yokluğu şöyle düşünelim, çukurda, kuyunun dibindedir. Cebrem bir tanesi onun kuyunun dibinden tuttu çıkardı tepenin başına. Bu tatlı bir cebirdir. Ama o adam alışmıştı kuyunun dibinde kalmaya. Bir başka misal geldi aklıma bakın. Bir civcivin yumurtanın içinde durması bir mahkumiyettir, bir esarettir. Ama civciv civ esasen yumurtanın dışında geniş, şöyle müreffeh bir hayat bilmediğinden dolayı başı bacaklarının arasında böyle bir hayata razidir. Bir gün cebren anası esas civciv civ deler de yumurtayı. Anası derse bu yumurtayı çünkü dışarıya çıkarsa bana cebir yaptın diye anasına karşı çıkışma hakkı yoktur. Çıkışmamalıdır. Çünkü tatlı bir cebirdir bu. Yumurtanın içinden ferah, Mesud yaşayabileceği bir havaya, bir hayata çıkarmıştır onu. İşte insanlar yokluktan varlığa böyle tatlı bir cebirle çıkmışlardır. Allah, Bismillahirrahmanirrahim'de Allah olarak vaid tecelli ile cebren tecelli etmiş. Esma-i ilahi cami, Allah lafz-i celalinin tezahürü ve tecellisi olarak cebren mahlukatı Adem'den vücuda çıkarmıştır. Fakat bunda hemen arkasında Er-Rahman Ar ve er vardır merhamet vardır. İnsanlara imkan verilmiştir. Ne imkanı verilmiştir? Evvela burada şu meşergahı alemde Cenab-ı Hakk'ın üluhiyet ve rübubiyetine ait dellallık yapsınlar. Ve bu dellallığı değerlendirebilirlerse, yani şuurlarıyla da işin içine girerlerse dellallıklarının mükafatını alsınlar. Herkes kainatta Allah'a karşı dellallık yapıyor. Modellik vazifesini yapıyor. Kimisi ne yaptığını biliyor, kimisi de bilmiyor. Kimisi ötüyor bülbül gibi ama niçin öttüğünü bilmiyor. Saat gibi çalışıyor, niçin çalıştığını bilmiyor. Fakat farkında olmasa bile biri zamanı gösteriyor, öbürü de işlere inşirah açıyor. Ama birisi de var ki bülbül gibi şakıyor günün üzerinde fakat niçin öttüğünü biliyor. Resul-i Ekrem gibi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kafir de, münafık da, mülhit de, tezahürü rububiyet bakımından vazife yapıyorlar. Şuurlarıyla da işin içine girseler delallığın mükafatını görecekler. Fakat hayata gelme, insan olma, efendim kameti bağlaya sahip bulunma, idrakla serfiraz olma, akılla kainata müdahale etme, eşya üzerinde hadiseler üzerinden nüfus sahibi olma öyle büyük nimetlerdir ki var olmak suretiyle bu nimetlere sahip olur. Ara sıra sıkıntıları kalakları olur insanların. Ara sıra ıstırapları olur cemiyetlerin. Bunlar hep gelip geçici şeyler ve kendileri bunları kendi başlarına açmışlardır. Bunlardan ötürü hayat beterdir, bin beterdir demeye hakları yoktur. Hayat çok güzeldir. Varoluş çok tatlıdır. Onu berbat eden esas, hayat lütfunu ve nimetini takdir edemeyen nadanlardır. Binaenaleyh bu işin riski onlara aittir. Hayattan kimse tezirgin olmamalı. En azından burada maddi kabiliyeten inkişaf ettirecektir. Bir de şu urla içine girerse manevi istidatlarını da inkişaf ettirecek sultan-ı kainat olacaktır. İbrine azd şeyler. Kader cüzi iradeyi mi cüzi irade kaderi mi teyit eder? Açıklar mısınız? Bu de kader bahsinde az açmıştım yine iki kelimeyle arz ederim. Kader İster canlı varlıklar, isterse cansız varlıklar, ister şuurlular, ister şuursuzlar hakkında yaratmadan evvel her şeyi muhit olan ilmi ilahinin bilip ve görmesine göre Cenab-ı Hakk'ın olup bitecek şeyleri mübin bir kitapta tesvit etmesinden ibarettir. Manzara haladan bütün eşyayı hat eden ilmi ilahi olmuş olacak ve gelmiş gelecek her şeyi hal noktasında görüyor gibi görür, bilir, sebebi müsebebin yanında, müsebbebi sebebin yanında, illeti mağlulün yanında, mağlulü illetin yanında, ona göre kaderi hükümler keser, biçer bir kitaba tespit buyurur. Buna kader diyoruz. Ve ulemanın bir kısmına göre ki ekşeriyetin noktayı nazarı budur. Takdir buyurduğu mevsim gelince bu işin icra edilmesine de kaza deriz ki onu Allah icra eder. Fakat eğer kaderde, eğer kazada beşerin iradesi hesaba katılmıştır. Buna da cüzi ihtiyari diyoruz. Cüzi ihtiyari beşerin şart-ı adi olarak hakkında Allah'ın takdir ettiği şeyleri üzerine üşüştürmek için veya onların üzerine bilmek için kendisine düşen mef'ulayı fonksiyonu yerine getirme demektir. Bunu çok defa misallendirirken bu derin bir mesele. Misallendirirken şöyle diyoruz. Biz bir gün dünya dokunacağımızı Cenab-ı Hak muhit ilmiyle biliyoruz. Onun için bir düğme mekanizması yapıyor, bir aydınlatıcı bir mekanizma kuruyor, bu aydınlıktan istifade edecek bir zemin hazırlıyor, koskocaman şeyler, makineler bizim o düğmeye basmamızda hareket edecek bir durum, bir pozisyon hazırlıyor. Bu Allah'ın takdiridir. Fakat bütün bu işler yapılırken bizim irademizin dışında olmuyor. Bizim irademizi de Allah görüyor. O işleri de görüyor. İradeyi hesaba katıyor, işin içinde irade bulunarak takdir ediyor. Bunu hatırdan çıkarmamak lazım. Mevsimi gelince de sen parmağını oraya dokunduruyorsun, Allah işi yaratıyor. Yani aydınlatma işini, mekanizmayı çalıştırıyor. Kazada da yine senin parmağın dokunması var, şartı ağabeyim. Ama bizi aldatan bir husus var. Meydana gelen işle bizim bu işi meydana getirme hususunda gösterdiğimiz gayret veya mübaşeret. Bir düğmeye dokunmakla bu kadar koca işler nasıl oluyor? Allah onu şartı adi olarak koymuştur. Diyor ki, vakıa sizin bildiğiniz fizikteki tenasübilliyet prensibine göre... Senin bu düğmeye dokunman böyle bir mekanizmayı meydana getirmez, aydınlatmaz, zemin ona müsait kılmaz. Bunları ben yapıyorum. Fakat kurduğun bu mekanizmanın harekete geçmesine adi bir şart olarak senin parmağının dokunmasını şart koşmuşum. Dokunursan dokunurum, dokunmazsan dokunmam. Demişse şayet, sen düğmeye parmağını dokunduğun an ya her şey alt üst olur veya üst alt olur. Üst alt olursa sevap, alt üst olursa ceza. Senin parmağını dokunmana bağlı. Şimdi bakın. Bu kardeşimiz soruyor ki kader cüzi iradeyi mi, cüzi irade kaderimi mi teyit ediyor? Kader cüzi iradeyi teyit ediyor. Ne demek? Yani kader bizi bağlamıyor elimizi kolumuzu. Halbuki zahiren öyle zannediyoruz ki hakkımızda hüküm kesilip biçilince artık soluk alamayız. Elleri bağlı, ensemizden bir tekme yemiş, yüzüstü suya düşmüşüz, arkadan da bağırılıyor ki sakın ıslanma. Öyle değil. Belki biz nasıl hareket edeceğiz? Arzettim nasıl düğmeye dokunacağız? Nasıl elimize hareket ettireceğiz? Ve bu hareketle nasıl bir itizaz meydana gelecek? Bu itizazda nasıl bir kısım binalar yıkılacak? Allah Celle Celaluhu muhit ilmiyle bunları bilmiş elimizi hareket ettirmemize terettüp eden bütün işleri buna bağlamış binaenaleyh dikkat edin kader Allah'ın bilmesidir Allah'ın bu bilmesi bizim parmağımızı kaldıracağımızı yani cüz-i irademizi teyit ediyor iradeyi nefret yani diyor ki iradeniz var ben iradenize baktım gördüm bildim şöyle yapacaksınız keyfiyetine gelince iradenin keyfiyetinin münakaşasını yapmıyoruz Yarattım. Öyleyse kader cüz iradeyi teyit ediyor. cüz iradenin ne haddi var ki kaderi teyit etsin? vaka gamız bir meseledir. Ben beş on hafta durmuştum bu mevzu üzerinde. Beş on hafta mı birkaç ay mı bilemiyorum. İrade-i külliye ve irade-i cüz'iye nedir? İnsan irade-i cüz'iyesini kıl payı hayran hidayete erer mi? Burada iki şey var, iki husus var. Bir, iradeyi, iradenin manasını anlamak, ikincisi irade sarf edildiği zaman neticenin meydana gelmesi. İradeyi i cüz'iye halk arasında ve az okumuşlar arasında Cenab-ı Hakk'ın iradesine ad olarak söylenir. Fakat sahabe tabi'in, sebe tabi'in, aleyhim hecmain, azeratı böyle bir ıslah koymamışlar, vaz etmemişler. Allah'ın iradesine külli irade, peşerin iradesine cüz'ü irade deme gibi bir şey dememişler. Fakat halk seviyesinde meselenin anlaşılması için herhalde bu ıstılahta bir hatar yok, bir beis yok. Kanaatımca tenkit edilebilir. Onun için halk iradeyi külliye iradeyi cüziye derken daha ziyade Allah iradesiyle insan iradesini anlatmak ister. Sorarsa onları sormak ister. Bu tabi bir yapmadır zaten. Adetellere göre bir yapma değerlendirmeye göre bir yapmadır. Fakat bu yapmanın haklı olan bir noktayı istinadı vardır, dayandığı bir nokta vardır. Allah'ın iradesine bütün irade demek İrade onun iradesidir. İlleti tamme onun iradesidir. O murat buyurduğu zaman bir şeyi yaratır. Hiç başkasının iradesi olmasa bile. Yapmamasını murat buyurduğu zaman da yapmaz. Yanlış dememek lazım. Bir şeyi yapmak Murad ettiği zaman da olur. Yapmadığı zaman da olmaz değil. Yapma murat etmediği zaman olmaz. Vücut Allah'ın iradesiyle olur. Adem de Allah'ın iradesiyle olur. Bir şeyde, bir şeyi yok etme. İrade taalluk etmediyse olmaz. Bazen bu küçük nuanslarla insanlar hata etmiş olurlar. Her şey Allah'ın elindedir. Fakat Allah Celle Celaluhu bu cebri kanunların tazdikinden insanlara merhameten insanları kurtarmak için bu iradesine bir bakıma vesile olsun diye onlarda bir irade bir meş'et gölgesi yaratmıştır. İnsanları bu cebirden kurtarmak için. Kainatta esasen cebir hakimdir. Bütün kainatı yaratırken Allah kimseye sormamış, kimseden fikir almamış. Kimseye de hesap verme mecburiyetinde değildir. Faalun lima yurittir. Fail-i muktardır. Ye'alu ma yeshadir Allah celle celaluhu. Dilediğini yaratır. Ama insanlar iradeleriyle terakki edecek veya iradeleriyle tedenni edecekler. Alabildiğini alçalma, alabildiğine sukut etme, onların bu irade dediğimiz şeylerine bağlıdır. İşte bunu Allah Rahman ve Rahim isimleriyle lütfedip insanlara vermiştir. Yoksa ismi asamıyla, Allah ismiyle, tecellisi hesabıyla eşyaya bakacak olursak, bütün kainat ciddi bir cebir içinde çalkalanıp durmaktadır. Her şeyde bir cebir görürüz vicdanlara konan, sorunun ikinci parçası da o, sevki ilahide dahi bir cebir vardır esas Allah'tır o. Malikül mülk yetasarrafu fi mülkühi keyfe yaşa. Mülk odur, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Ama insanlar bu meselede müstesna tutulmuşlardır. Bir lütfetmiştir onlara. Çok cüz'i bir şey vermiştir onlara. Bu şeylerini hayra sarf ettikleri zaman Allah hayrı yaratacaktır. Bu cüz'i şeylerini şerre sarf ettikleri zaman, murat buyurursa şerri yaratacaktır. Allah'ın hayrı yaratma, şerri yaratma mevzuunda, umumiyet itibariyle, rahmaniyet ve rahimiyetini itimat ederek diyoruz ki, insan hayır murat ettiği zaman Allah o hayrı yaratacaktır. Fakat şer yapmak isterse lütfi ilahi bazen o şerri yaratmaktır. Mesela birisi insanın kafasına girer. Gel şu gecede gidelim, güzel bir eğlenelim, zararlı meşrubat alalım, kadınlarla bir düşüp kalkalım der. Allah onun o insanın, o iyi insanın sukut etmesini murad etmiyorsa, güzel bir iyiliği vardır. Rahmetin cilvelenmesine vesile olacak bir hayır yapmıştır. Allah Celle Celaluhu bir engel çıkarır, o insanı sukut ettirebilecek o yere, o mevkiye, o menzile gitmesine meydan vermez. Ve şerri yaratmaz Allah çezecek. Bu o insanı Allah'ın lütfunun ifadesidir. Fakat cennet dahi insanın bir bakıma bu iradesini kullanmasına vabeste olduğundan Cenab-ı Hak hayır adına yapılan şeyleri yaratır. El verir ki çok külli bir şeyle yıkıp, silip, süpürüp götüren bütün hayırları yok eden hak ile eden, çirkin bir şeyle büyük bir cinayetle küfür gibi bir cinayetle onları bitirip tüketmesin. Allah bu kötü akıbetten müminleri bizleri muhafaza buyursun. Küfür bir zerresi her şey yer bitirir. Onu inkar etmek demektir. Bu külli irade, cüz'i irade meselesi olduğu için efkarı teşvikten kurtarmamak adına matuf. Ben meseleyi biraz da pratik hayata dökerek arz etmek istiyorum. Biz bu meseleye biz akide olarak inanırız. Deriz ki ve ma teşaun illa en yeşa Allah. Allah'ın dilediğinden başkasını dahi dileyemezsiniz. Kur'an'ın fermanıdır. Vallahu halakakum ve ma Sizi de işinizi de yaratan Allah'tır celle celaluhu. Bu ve emsali ayetlerde gördüğümüz şey şudur. Allah bizleri yarattığı gibi bizim sayımıza terettüp eden işleri yaratan da o'dur. Yani tarlayı sürmeyi yaratan Allah'tır celle celaluhu. Tohumu atmayı yaratan Allah'tır celle celaluhu. Tohumu sulama işini, sonra nem alanma işini yaratan Allah'tır celle celaluhu. Bütün hilkat Allah'a aittir. Birine Allah'ın gayrısı, birine falan şey yarattı diyemezsiniz. Derseniz şirke girmiş olursunuz. Yaratma Allah'a mahsustur. Ama insan kesbeder. Bir kesb cazı vardır insanın. Elinde bir kaşık suyu vardır insanın. Yığın yığın ummanların yanına gider, elindeki suyu ummanların içine atınca birdenbire mevcelenme hasıl olur. Sebeple müsebbep arasında hiçbir münasebet yoktur. Bir, bir kaşık suyun o ummanı harekete getirmesi, mevceler hasır etmesi asla düşünlemez. Fakat rahmet ilahi adi bir şart, adi bir sebep olarak bu bir kaşık suyu adeta o denizin dalgalanmasına sebep kılmıştır. Deniz dalgalanır, Yemin suyunu alır, o suya muhtaç olan yerler, ummanlara muhtaç olan yerler hisselerini alırlar, tekrar geriye çekilir. İşte insan iradesiyle Allah iradesi bir yerde böyle bir araya geliverir. Haddi zatında bu meseleye baktığımız zaman, bakın şimdi, bir kaşık su verdiniz denize. Bir de i̇şte denizden dağlar azamet ve cesametinde dalgalar kabardı. Atılan suya bakarsınız, meydana gelen dalgalara bakarsınız, kendi kendinize yük verirsiniz dersiniz ki valla bu kaşığın işi değildi bu. Vaka kaşık girmesiyle oldu bu işin için ama fakat bu kaşığın işi de değildi dersiniz. Belki gizli bir kuvvet bizim bilemediğimiz. Bu denizi böyle mevcelendirdi. Biz bunu şahsi hayatımızda da görürüz. İhtiyar sahibi bizler ve ihtiyar sahibi olanlar içinde en eşref olan bizler. Kendi işlerimize baktığımız zaman bunların hepsinde milletle malul arasındaki bu münasebetsizliği görüyoruz sebeple netice arasındaki bu uyumsuzluğu her şeyde müşahede ediyoruz. Tarlada bir tohumun neşrinama bulmasını biz irademizle yapmıyoruz, yapamıyoruz. Ayarlanmış onlar. Adeta mekanik olarak çalışıyor ve oluyor. Ondan sonra kolumuzu hareket ettirme ve bunu ağzımıza doldur kaldırma, doğru kaldırma ameliyesini de biz yapmıyoruz. Ama her nasılsa bu arada yine bizim sayemizde lokma haline gelen bir şeyi ağzımıza koyuyoruz. Fakat kimin verdiği kuvvetle, sıfatla, kimin hazırladığı lokma, kimin hazırladığı vasatta hazırlanıyor, istihsaratı nerede yapılıyor? Bütün bunları düşündüğümüz zaman bu noktaya kadar dahi irademiz pek için, içine girmediğini görürüz. Ama bir de ağızdan içeriye girdiği zaman bakarız ki bizim irademiz elini kolunu bağladı duruyor bir kenarda. Ağızda tükürük bezleri tükürük ifraz etmeye başlar lokma konunca daha mide, mideye gitmeden mideye haber verilir mide hazır vaziyete gelir Bağırsak gitmeden bağırsak hazır vaziyete gelir vücudun içinde uğradığı organlardan hiçbirisini yerinde yatıyor görmez o her şey hazırdır böbrekler faaliyete geçmiştir onların üzerindeki elemanlar kendilerine mütevakkıf vazifeyi evleviyetle yapmaktadırlar karaciğer vazifeye geçmiştir hemen devreye girmiştir kan devreye girmiştir Tenefüs devreye girmiştir Buz koca fabrikalar çalışıyor gibi çalışmaya başlamış. Sizin yaptığınız şeyle olup biten işler arasında hiçbir münasebet yoktur. Allah Celle Celaluhu kurmuş ve işlettiriyor. Şimdi ben desem ki yeme ameliyesini kim yaptı? Sen kapsan desen ki bunu ben yarattım. Binlerce işi evren çeviren Allah'ın bu icraatı karşısında bir kaşığınla deryanın dalgalarına sahip çıkmış olacaksın. Onun için irade Allah'ın iradesidir diyoruz. Fakat bize zulmetmemek için şu adi şartı ortaya koymuştur. Ne gibi? Düğmeye dokunduğunuz zaman tek düğmeyle bu camiyi ve bütün bornavayı aydınlattığınız gibi bir şeydir bu. Halbuki parmağınızın ucuyla bu küçük dokunma, bu koskoca mekanizmayı, bütün bu elektrik avizelerini aydınlatmak için kafi bir sebep bir illet değildir. Belli ki bu illet sizin parmağınızı dokunmanın verasında ayrı bir şeydir. Siz bir bakıma sebep olarak dersiniz ki mekaniktir bu, bağlıdır birbirine, bununla işte bu şey harekete geçiyor, oluyor. Fakat ben bunu anlatmıyorum da diye de bunu misal olarak irade ediyorum. İnsanın efalinde Allah'ın iradesi böyle tasarruf yapmaktadır. Ve insanın kendi işlerine karışması da işte parmağının ucuyla dokunma gibi bir şeydir. Ama insan işte bu kadarcık şeyle cennete gider. Kalbinde küçük bir meyil olursa o tarafa doğru, o istikamette küçük bir adımı olursa, giderken yolda eğilip bir dikeni kaldırmayı düşünme, azmetme, sonra Allah yaratacak onu. Onu atı verirse insan cenneti kazanmış olur. Hatta bir noktada cennette ebedi kalma gibi bir meseleyi sadece içindeki niyeti ve azmiyle kazanır insan. Çünkü cennet gibi ebedi bir hayat, ebedi bir saadet, Malama nimetlerle dolup taşan bir yer insanın çoğu gaflette geçer, uykuda geçen 30-40 senelik hayatının bir neticesi olamaz. İnsan 6 ay yaz çalışıyor, 6 ay yiyor. Evet. Bazı kimseler var ki 12 ay çalışıyor, yetmiyor 12 ay çalışması. Hayalan bazen diyor ki keşke 24 ay olsaydı. 12 ay çalışsaydım, 12 ayda yeseydim, bir istirahat etseydim diyor. Bir ay çalışmadan ancak izin koparabiliyor, belki gidiyor istirahat ediyor mümin ki diyor tavaf yapıyor umre yapıyor filan öbürü memleketinde hizmet ediyor sadece her gün yaşayabilmek için her gün çalışma lüzumunu duyuyoruz cennet ebedidir oradaki nimetler de ebedidir cemalullah ebedidir her hafta Allah'ın cemali ve kemalini müşahede edeceksin hafta nedir onu da bilmiyorum orada nasıl oluyor bilmem bütün bu kadar nimetler senin bu kısacık hayatının neticesi olamaz belki onun neticesi şudur senin bir niyetin, diyorsun ki sen mümin olarak, Allah'ım ben müminim, sana inanmışım. 60 sene beni yaşatıyorsun, 60 sene sana serhuru edeceğim. Kulluktan, inkiyattan inhirap etmeyeceğim. Ama ben 6000 bin sene yaşatsan yine öyle yapacağım. 6 milyon sene yaşatsan yine öyle yapacağım. Altı trilyon sene yaşatsan yine öyle olacağım. Sende Allah'a ebedi kulluk yapma niyeti vardır. Bu tertemiz niyet bir tohum gibi. Seni ebediyete masar ediyor, görüyor musunuz? Sebep ne kadar cüz'i ve küçüktür. Allah'ın lütfu ne kadar geniştir. Şimdi siz cennete gittiğiniz zaman inşallah orada da görüşür, konuşuruz. Orada anlayacaksınız bunu. Şu küçük işlerinize terettüp eden o büyük nimetlerin çapını orada görecek ve kendinizden geçeceksiniz inşallah. İnsan iradesi ve Allah'ın iradesi esas. Siz Allah'ın iradesi değin. Fakat insanın kesbi değin. İnsan kesbeder, Allah yaratır Celle Celaluhu. Yaratma Allah'a aittir. İnsandan küçük bir mübaşeret vardır. Bu husus biraz da kaderi ilgilendiriyor. Cüzi irade, ihtiyar meselesi, ondan sonra cebir itizal meselesi, fakat meseleyi uzatmış olmamak için sadece irade mevzuunda bu kadar bir fikir vermek istedim. Biz ona içgüdü demiyoruz da Sevki ilahi diyoruz. İnsanlarda bulunanına sayka diyoruz. Hayvanlarda sevki ilahi diyoruz. Ehli gaflet de sevki tabi diyoruz. Mesela sifah, likah zamanı. Hayvanatın bu işi bilmesi gibi şeyler. Hatta nebatatta bile görüyoruz. Mesela her nevün kendi nevi adına kainatı işgal etme azminde olması görüyoruz yani. Bir şey var, bir sevk var esasen. Arı çiçeklerin üzerine konacak, kalkarken gidecek, aynı zamanda başka çiçeğe konacak ve çiçek arının konup kalkmasıyla telki vazifesini yapmış olacak. Aşılanacak o.